Hocam e, geçmişten, e, geçmişin bilgeliğinden, e, hikemi bilgelikten, böyle bildur tanesi gibi e, beyitler yaşanmışlıklar anlatıyor. Fakat e, sual ettiğiniz zaman şunu söylüyor hocam her zaman. Biz büyüklerimizden böyle işit. E, ben bunun güzel bir çıkış noktası olduğunu düşünüyorum. Yani e, hayatta hamlettiğimiz güzellikleri, ee, bulduğumuz güzellikleri kendimizden değil de yaşamış güzel ruhlardan, bizden evvel bu dünyayı ziyaret etmiş güzel insanlardan e, tevarüs ettiğimizi bilmek. Yani kimden geldiğimizi bilmek, kimden, e, kimin mirasçısı olduğumuzu bilmek. Bugün hocamla kısa bir e, konuşma yaptık bir e, TV kanalı için. E, ben e, hocama şöyle bir soru sordum. En çok şükrettiğiniz şey nedir dedi. Hocam da dedi ki bu geleneğin içine doğmuş ol. E, dolayısıyla galiba anlamın en önemli sağlayıcılarından bir tanesi de orientasyon Yani nereden gelip nereye gittiğimizi bilmek, yönelimimizi bilmek, ruhumuzun istikametini bilmek, istikamet sahibi olmak e, ve e, bizden önce yaşamış güzel ruhlarla bir akrabalık tesis edebilmiş olmak deyim ve sözü burada hocama bırak. <gülüyor> <gülüyor> evet bir şey geldi aklıma bir dörtlük ama hepsini bilmem okuyabilecek miyim Mürvet Veli e, Mürvet Ali'den Himmet Veli'den diyor biz de bunu böyle gördük Yunus'tan bu biz de bunu böyle gördük Uludan er yarın Hak Divanında belli olur yani e, biz böyle yetiştik bizim geleneğimizde tabii o televizyon kanalında iş biraz daha Seküler bağlamda olduğu için ben öyle dedim. E, halbuki onun doğru adı İslam medeniyet tasavvurudur. Burada daha rahat söyleyebilirim. E, yani el el el hakkadır hadise. Evvelki insanlardan var olan şey bir ilahi emanettir. O emanetten biz de olalım. Hadise o. Yani birçok büyük tanıyor insan. Yaşça büyük, ilimce büyük, hikmetçe büyük. Ama hepsinden bir şey söylemek durumunda değiliz. Mühim olan... Bizi biz yapan, bize hak ve hakikati gösteren, daha doğrusu ilahi YouTube'dan nasibdar olup onu insanlara verme noktasında vazifelik kılınanlardan aldıklarımızı söylemeye çalışıyoruz. Bu yaptığımız bu. E, tabii ki bugünün diliyle konuşmaya çalışıyoruz. Bugünün meselelerinin içerisindeyiz ama öz değişmiyor genç arkadaşlar. Öz aynı, öz değişmiyor. İnsanın problemleri değişmiyor. Onlar aynı denizin üzerindeki dalgalar gibi zaman içerisinde dalgalar bir küçülüyor ama dip dipteki kumsal denizin dibi o aynı orada cevher orada işte oradan bir şeyler bir eskiler gavvas e, derlerdi dalgıç oradan ince mercan çıkarıyor yapabiliyorsak yapamıyorsak da çıkarılmış ince mercanlardan istifade edelim bana soruyorlar ne yapalım sıkılıyorlar bir Allah dostu buluyorsan git yanına otur bulamıyorsan Allah dostlarının yazdıkları var diyorum. Onlarla meşgul ol. Ne diyorlar? En basiti, en neti, en anlaşılırı Yunus Divanı. Bir şey söylemiyor. Biraz sabırlı ol. Sonra söyler. Her yaşta ayrı bir şey söyler Yunus divanı Ve onun gibiler yani. Menkıbe oku. Bir de sizinle çok sık konuşuyoruz bunu. El Alemin yazdığı senaryoyu sevgeli şey e, dinleyeceğine Cenab-ı Rabbül Alemin'in çizdiği büyük resme bak. O ne? Tabiatla dostum. Tabiatlar dostum. Hakikat böyle bir şey. Bu çağ biraz zorlanan bir çağ. Özellikle gençler ama yani bir manada hakka teslim olup aman yarabbim derlerse gönülden Allah onları yalnız bırakmıyor. Yani televizyondaki gelenek onlara da sarıp sarmalıyor. Ne olduğunu anlamıyor insan fakat huzur buluyor, sürür buluyor. Böyle hayat akıp gidiyor. Şimdiki halde söyleyeceklerimiz bundan ibaret. Evet, Mürüvvet Ali'den, Himmet Veli'den. Biz de bunu böyle görüp gördük da. İlk e, Mısra'da aklıma geldi. Derviş Yunus söyler Kailu Şimdi oturdu hadise. Derviş Yunus söyler Kailu Ne söylemiş Kailu Evet demiş. O ikrarı hatırlatıyor. Ve ben şunu hep söylüyorum. Çünkü biz de öyle öğrettiler. O elestü bir elest bezminde ben sizin Rabbiniz değil miyim bezminde hiç kimse hayır değilsin demedi. Sonra unuttuk bu ahdi. Derviş şunu söyler Karlu Mürüvet Mürüvvet Ali'den, Himmet Beli'den. Biz de bunu böyle gördük Uludan. Uludan kimse, herkesin bir ulusu vardır ya. Yani. Biz de bunu böyle gördük Uludan. Eğer yarın halk Divanında belli olur diyor Hazreti Yunus. Bak ne da gözüldün beni Kemal Bey. Zaten bu hocam, Kemal Bey böyle. Hocam beni bir kaya e... bindiriyor, ondan sonra mi de alıyor, bir de böyle ittiriyor beni akıntıya. Ben gidiyorum. <gülüyor> hani raf rafting yapanlar var, ya, onlar gibi oluyor bu iş. Yani. Sonra mı bir yerden toparlıyor beni? Ama nasıl e... oraya nasıl gidiyor bilmiyorum. Yani. Nehirin alt tarafına gidiyor. E... Ondan sonra mansaba doğru da alıveriyor beni tekrar orada. Sanman bizi demiş hocam. Sanman bizi kim şireyi engür ile Mestiz. Evet. Biz ehli harabattanız, mest-i elestiz. mesti elestis. elestiz ya. Elest bezminden beri biz. Bizi, bizim sarhoşluğumuz üzüm suyunun sarhoşluğu değil, değil. diyor. <gülüyor> biz evet. elest bezminden beri e, sarhoşuz diyor. Ehli harabattanız Bağdatlı. Bağdatlı, Bağdat. Bağda. Kendilerine düşecek Cep telefonunu bırakacaklar. Sosyal medyaya bırakacaklar. Büyüklerinin peşine düşecekler. Artık nasıl büyükleri kandırırlar bilemem. Büyükleri kandıramazlarsa kitapları var. Kitaplarına meşgul olacaklar. Ama böyle her e, gergefte kumaşı olmayacak. Merak edecek. Ve sonra bu hemen sonuç alınacak bir şey de değil. Biz bu işlere e, bilmeden, anlamadan metaldar olduğumuz zaman bize demişlerdi ki öyle 3-5 senede bir şey olmaz. Hala da olmadı ya ama yavaşça bir şeyler oluyor. Yani, yani e, böyle bir şey. E, ve sabırla devam edecekler. Böyle şimdi insanlar çok e, yüzeysel ve çok parametreli. O derinleşmeye mani oluyor. E, belli bir istikamette biraz gidince zaten birey kendi kabiliyetini fark ediyor. Ben tarihte iyiyim. Benim hesapta, hendese iyiyim. Tasavvufta iyiyim. O istikamette, sanatta iyiyim. O istikamette derinleşiyor. Hem eskilerden umumi kültür dedikleri o biraz sonra tamamlanır ama şimdi öyle değil. Şimdi her tarafta bezi var çocukların. Büyüklerim de maalim bir şey olmaz. Derinleşemiyorlar. Bizim radyo programımızda e, ben de önceden birkaç hazırlık yapıp geliyordum. Dedi ki hoca bırak bunları dedi. E, bırak bunları. E, biz dedi e, sözün getirdiği yere doğru gidelim. Ve böyle evet. çok lezzetli bir sohbet olmaya başladı. Evet. E, ve biz de artık kalemi kağıdı bıraktık. Ee, ve e, çağrışımlarımız tedavilerimiz bizi nereye sürüklüyorsa oraya gidiyor. Evet. Bugün burada da böyle olsun inşallah. Gönlümüzden evet, koptuğu gibi. Evet evet. Hoca da kağıt olsun da çocukta olmasın. <gülüyor> Hocaya kağıt lazım. Helvacıya tablakar lazım. O kâra da iktidar lazım. He, helvacıya bir tablakar lazım. Ama o kâra da dikkat edecek birisi. Hoca işte o. <gülüyor> evet. Güzel. Eğitimin gayesi Allah'ı bilmektir derim. Eğer Topçu'yu yani şöyle eski tabirle Ariz Amik, derinliğine ve genişliğine okursanız ki şu anda yaşanız müsait değil, onu hemen söyleyeyim. Ee, okursanız onu göreceksiniz. Topçu bize derdi ki öyle konuşacaksınız ki içinde Allah lafzı geçmeyecek. Ama her konuştuğunuz Kur'an'ı olacak. Bu bir yöntem meselesidir. Hele onun yaşadığı 50'li, 40'lı yıllar tabii esas sıkıntılı 50'li yıllar, 60'lı yıllar. Hocanın vefatı 75 senesindedir, 1975. Böyle bir adam, bütün eğitimin gayesi Allah'ı bilmek ve ruhu ve bedeni onun çizdiği istikamete doğru yönlendirmektir eğitimin gayesi. Genel manada bizim eğitimimizin gayesi, bizim medeni, dediğim, medeniyetimize ait eğitimin gayesi budur. Bu tabii size şu anda çok böyle ütopik gelebilir, çok uçucu gelebilir, hiçbir itirazım olmaz. Sonra zaman içerisinde yavaş yavaş kristalize oluyor ve siz bütün öğrendiğiniz ilimlerin ve felsefelerin hatta sanatların da İslam medeniyetinde hep bir noktaya doğru evrildiğini ağır ağır bizatihi hissediyorsunuz. Kimse size bir şey söyleyemiyor üzerinde yoğunlaştıkça ve giderek onlar bir süre sonra birleşiyorlar. Çünkü bedenimizin de ihtiyacı var, aklımızın da ve gönlümüzün de ihtiyaçları var. Sonunda hayatın tek bir gayesi oluyor, Allah'ı bilmek. Kul için mümkün değil ama olabildiği kadar. Ve tabii onu bildikçe, onun bilgisi üzerimizde tecelli ettikçe biz de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanıyoruz. Anladım işi sanat Allah'ı aramakmış. Marifet evet. bu, gerisi çanak çomak, evet. e, gerisi çelik çomakmış. Evet, evet. Cipazı. 33 yıl saatler işlemiş, ben durmuşum, gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum. Müthiş bir adam azizim. Eyvallah. Evet. Hocam zaten e, bütün marifet, e, bütün eğitim e, insanın kendini bilmesi, kendini bilerek de e, Allah'ı bilmesi üzerine kuruluyor. Kendini bilen çünkü Allah'ı bilmiş. İnsan kendini bilmekle aslında kendi acziyetini fark ediyor. Kendi sınırlarının nereye kadar gelip dayanabildiğini fark ediyor. Aklının acziyeti. Aklın tam manasıyla insanı bir mutluluğa, itminan duygusuna götürmediğini fark ediyor. Aklın çıkmazlarını, uçurumlarını fark ediyor. O zaman ki yani eğer ben bu dünyada yanılabilir ve eksik bir varlıksam tamamlanmamış bir varlıksan beni tamamlayacak bir şey olması. Ee, i̇nsan ancak sonsuzluktan bir esintiyle tamam. O da ilahi e, olandır. İlahi olan insan ruhuna değdiği zaman, ilahi olanla temas ettiği zaman insanın hani aşk gelince cümle eksikler biter diyor ya Yunus. Evet, ve evet. o zaman insanın eksikliği, susuzluğu, kuraklığı biter. Ee, o çeşmeden kana kana içebildiğimiz kadar, nasibimiz olduğu kadar içmeye gayret etmek. Ben tamamen öyle düşünüyorum. içimizde Nurettin Topçu, içimizde bir ses vardır, vicdan. O Allah'ın sesidir der. insan hakikaten o kuraklığı, o yalnızlığı, o ıssızlığı kendini aşan, kendisiyle yitip gitmeyen, son ezelden ebede kadar var olan büyük bir kudretin e, okyanusunda bir damla olarak, bir zerre olarak tamam. E, yani bizler bunu e, zaman zaman hissederiz. Freud bunu okyanusvari duygu olarak anlıyor. Yani kendimizi bir ummanın içinde bir zerre olarak zaman zaman hissederiz. Ve e, onu hissettiğimiz zamanda bir vecd hali, bir, bir istirak hali yaşarız. Bir kendinden geçme hali yaşarız. Ve insan mutluluğunun... Asıl anahtarları odur bana sorarsanız. Geçtiğimiz günlerde hocamla da bir programımızda konuşmuş. Yani manevi zevk hayatın bütün maddi zevklerini geride bırakacak kadar insanı sarhoş eden büyük bir ve ya yani ondan tadan ondan daha fazla ister. Bence büyüklerimiz geçmişin uluları, velileri, büyük insanları onu gördükleri için başka şey istememişler. Biz oradan çok az tattığımız için, e, onun lezzetine çok az vakıf olduğumuz için biz modernler diyelim. E, <gülüyor> dolayısıyla e, keyfi, lezzeti, manayı nerede arayacağımızı da çok iyi bilmiyor. Yan, yani yanlış yerlerde arıyoruz. E, hep ben şey misal veriyorum, deniz suyu ile hararetimizi gidermeye çalışır ama daha fazlası daha fazla hararet yapar. E, bütün insanlarda esasında bu arayış var da onlar. Bu arayışı bastırıyorlar. Yani e, maddiyata dönük eylemleriyle, yani bütün çünkü yani e, ilahi hitapta ben dünyada bana halife olacak insanı yaratacağım buyruluyor. Ayrım yapılmıyor. Dolayısıyla bütün insanlarda bu arayış var. Yani ruhun geldiği yere dönme ihtiyacı var. Fakat e, bir kısım insanlar bundan habersiz bir şey hissediyorlar. Fakat bunu bastırıyorlar maddeyle, hırsla, e, dünya ile, güç zehirlenmesiyle, zenginlikle, hatta zulüm ve tahakkümle bastırıyorlar. Yoksa bütün insanlar da var. Ben bir zamanlar e, uzun hikayede Batı romanına baya merak sarmıştım. Yani onun da satır aralarında dikkatli okuyunca e, bu resim ortaya çıkıyor. Yani onlar topluma aynı tutan mühim adamlar, romancılar... Toplumun birçok kesimini o romanlarda görmek mümkün. Sonra tabii oradaki insanlarla da konuştuğum zaman da bu ortaya çıktı. E, fakat e, öyle bir yola girmiş ki insanlar o yoldan dönmeleri fevkalade zor. Ciddi bedeller ödemeleri gerekiyor. Ondan da vazgeçemiyorlar. Dolayısıyla yani bütün insanlar esasında okyanus yolcusu olmak istiyorlar da onun bir bedeli var. Burada küçük bir hatıra geldi aklıma. Necmettin'i Kübra ile Fahrettin Razi arasında mehrum peder anlıyor. Necmettin'i Kübra bir mutasavvıf, bir veli. Fahri Razi de Razi tefsirini yazmış bir alim. Fakat içinde bir mukte var, bir sıkıntı var yani. Bir türlü bir noktada gönlü rahat etmiyor, intisap etmek istiyor Hazret'e. O da diyor ki en sevdiğin şeyden vazgeçebilir misin? Geçerim diyor. O zaman diyor şu yazdığın razı tefsirini şu havuza attı. tek havuzuna. Teknusa. Kitap öyle bir şey yok o zaman yani. Feda sonrasını pek anlatmazdı. Attı mı atmadı mı bilmiyorum. Ben devam edeyim isterseniz. Ben şimdi işte hayal kurarım böyle işlerde. Ee, Hazret atmış. Fakat e, mürekkep hemen silinmiyor. Bak demiş mürekkep yavaş yavaş siliniyor. Hazret demiş ki geri çıkarayım mı? Sen bilirsin diyor Hazreti şey. Bu hayal gene devam ediyor. Şu anda geldi bu hayal. Ben diyor onun diyor aynı metni senin gönlüne yazarım diyor. Seni çıkarmana gerek yok diyor. Bu da benden olsun bu akşamın feyzi olarak. Böyle şeyler oluyor hayatta. Bu Frank'lerde de olur böyle şeyler. Hiç umulmadık adamlarda umulmadık davranışlar beklersiniz. Ben biraz medeniyet tarihine de merak sardığım için yahu diyor nasıl oluyor bu iş? Ee, onun da Rabbi aynı. veriyor. Adam başka bir adam oluyor. Ben bunların bu, böyle insanları şahsen de gördüm, tanıdım yani. Çekip alıyor. Niye çekip alıyor? Bilemiyorum ama alıyor. Ve bir başka boyaya boyuyor Halik Zülcelal. Ona soru soramayız. Niye öyle yapıyorsa seçiyor. Ve o seçmede kimsenin aklına gelmiyor. Ebu Cehil'i seçse zaten kıskançlık oradan geliyor yani. Bu Cehil istiyor, beni seçsin, seçmiyor. Ya. Hocam bu sizin bu ne? anlattığınız hikaye, yanılmıyorsam İmam Gazali ile ilgili benzer bir hikaye var. Olabilir yani. O şöyle bir hikaye, yani benzer e, bir e, içeriği var. E, o işte e, katırlar yüklü kitaplarıyla bir yerden bir yere giderken e, işte eşkıya yolu kesiyor ve alıkoyuyorlar kitaplarını. E, o da diyor ki ya hiç olmazsa birkaç tanesini ver. Yani bu kadar e, ben ilim adamıyım. E, yani hiç olmazsa üçünü beşini ver ki e, bana bir şey kalsın e, yeniden ilmimi tahsil edebileyim diyor. O zaman eşkıya onunla dalga geçiyor. Sen onları gönlüne yazmadıysan e, katır yüklü e, kervanın, kervan dolusu efendim kitapların olsa ne olur diyor. Evet. O da diyor ki bu eşkıya'dan ben çok şey öğrendim. Doğru. Evet. Yani aslında belki kitapları ve oradaki hikmeti gönlümüze yazmak asıl mesele. Evet. Geldik nereden yola çıktık? Nereye geldik? Ben unuttum bu işin başını. <gülüyor> Valla bu çok zor bir soru. Valla şöyle şimdi sizin zamanınızda yani şu çağda çok oyuncak var. Bu oyuncaklar size ait değil. Büyüklerinize de ait. Yani dedeler bile oynuyor bu oyuncaklarla. O kadar çok oyuncak var ki kendinize... Üzerinize bakmaya yani şöyle ben kimim diye bakmaya fırsatınız yok, vaktiniz yok. Bir de zihinsel ve duygusal enerjiniz zaten harap olup gidiyor. Ben hayatı sade, sadeleştirin derim yani benim diyeceğim odur. Yani e, benim başka bir şey yok yani hayatı sadeleştirin. Göreceksiniz ki sadeleşen bir hayatta yani yine size yaşaman şansı var. E, siz yine var olacaksınız. Belki derinleşerek var olacaksınız ama öyle bir akım var ki bu akım içerisinde e, özellikle gençler kime bakıyorlar? Bir önceki nesleye bakıyorlar. Yani onlar da bu akımın içindeler. Yani e, biraz durmak lazım. İnsan varlığı bir şeyle meşgul olmak ister. E, şimdi biraz evvel bir tüketim toplumu sözü geçti. Galiba hocamız öyle söyledi. Şimdi bu küreselleşme toplumunda tüketime de vakit yok sadece satın al var. E bu, bizim sadece, bu bizim bu bizim bu e, bizim bedensel varlığımıza daha doğrusu iç bilinçlerimize hitap ediyor. E, çok teorik kalabilir. Hatta dersiniz ki benim için ya bu adam da artık iyice ütopik konuşmaya başladı. Zaten yaşı da ilerledi. Ben diyorum ki önce aklınızın farkına varın. Yani aklımızı kullanmaya başlayın. Ne yapalım diyorlar, en basit matematik çalışın diyorum. Çok seküler bir laf bu yani. Matematikten haz almayı öğrenin. Aklı kullanmaya başlarsanız akıldan haz almayı öğrenirsiniz. Akıldan alınan haz, bedensel hazdan daha ileri ileridedir. Daha üst kademededir, daha tatminkardır insan. Sonra ne yapalım? Lisan, ve meşgul olun diyorum. Lisan, matematikten bir kademe daha yukarıda. Şimdi mesela gençler bir tık daha diyorlar. Ne demek o? Bilgisayarda var ya tıklıyorsun, şey aç, ekran açılıyor. Bir kademe daha yukarıda, bir merhale daha yukarıda, öz Türkçesi bir aşama daha yukarıdadır. Ha bunları yaparsanız e, bir de bakıyorsunuz bir maya oluşmasiyetimizde birkaç sene sonra. Yapmazsanız da yapacak bir şey yok yani. Böyle talil amini yani. Bir de size şunu söyleyeyim. Herkes geçen de Kemal Hoca bana bir soru sordu. Ben de ona cevap verdim. Dedi ki sen de genç oldun. Tabii Kemal Bey çok kibar soruyor ben böyle yani ortadan konuşuyorum. Sen de genç oldun babanla çatıştın mı çatışmadın mı? Dedim herhalde çatışmışımdır yani. Ama şu andan geri dönüp baktığım zaman böyle bir şey hatırlamıyorum. Peki niye dedi? Dedim ki babam da bir üst otoriteye bağlıydı. Bizi de o otoriteye tevcih etti. Yani biz aynı istikamete tevcih edilmiş ne bileyim yaylar, oklar veya e, mermiler gibiydik. Bir üst otorite vardı ve o üst otorite Hazreti Peygamber ve Cenab-ı Rabbül Alemin bizi çok seviyor, çok merhametli. Bizi koruyor, hıfzediyor vesaire vesaire Böyle bir ortamda büyüdüm. Şimdi siz dediniz ki benim işte Allah'a karşı vazifelerim var, eyvallah itirazım yok. Kendime karşı var, ebeveynime karşım var, arkadaşlara var. Ama bunlar hep çatışıyor, modern toplumda çatışıyor. Ee, sınıf sınıf çatışması üzerine kuruludur modern sosyoloji. Ee, mesela Marx'ı okutmazlar ama Türkiye'nin sosyolojisinde sınıflar vardır. Ve o sınıflardan e, çarpışarak çıkan bir hakikat topluma hakim olur. O da egemenin hakikatidir. Halbuki bizde öyle değil. Bizde siz eğer ama tabii buna ailenin yani üç kuşak aile de dahil e, çocuklar, babalar ve büyük babalar. Hep aynı otoriteye tabi olurlarsa o zaman hiç çatışma olmuyor ve hiç vazifeler de ayrılmıyor. Sadece Allah'ın emrettiğini yapıyorsunuz. O zaman zaten siz kendinize de, ebeveyninize de, eşinize, dostunuza da, dünyaya da karşı olan bütün vazifelerinizi yerine getirmiş oluyor. Böyle baktığınız zaman hayat çok kolay. Neden? Hayat kolay değil. Allah size hayatın zorluğunu hissettirmiyor böyle baktığınız diye düşün. Ben şunu söyleyeyim size bakın bir dakika. Hayat, hay ismiyle bize verilen büyük bir imkan ve mehil mühlet. Kimisi bebekken göçüyor, kimisi gençken ölüyor, kimisi orta yaşta, kimisi yaşlı, kimisi erzeli ömr. Yani artık iyice işin e, mana, e, manası kayboluyor. Erzel, rezillikten gelen bir kelime. İyice yaşlanıyor. Bu bir dönem. Her zaman, her yaşta insanın yapması gereken işler var. O işleri yaptığınız zaman o yaşın hakkını vermiş olur. Dolayısıyla gençlikte yapılması gereken iş. Işte. O işler orta yaşta yapılmaz. Orta yaşlarının işi de gençlikte yapılır. Bu ve bunun gibi. Böyle baktığınız zaman hayata, eğer bir insan gençlerden şikayet ediyorsa, o şikayete ancak şu kabil üzerine bağ olabilir. Bu arkadaş, bu genç çocuk, bu delikanlı, benden daha sonra dünyaya geldi. Zaman itibariyle. Ama biz ezelde aynı anda var olduk. Fakat bu arkadaşımız, bu genç delikanlı veya bu hanımefendi kızımız bu yaşta yapılması gerekenleri yapmıyor. Ne olur bir yapsa şeklinde olsa o bir ikazdır. Şimdi tabii biraz evvel sözünü ettim. Yani bu çatışmacı zihniyet, işte gençler vesaire, o uzun hikaye, politik bo boyutu da var, ideolojik boyutu da var. Ondan bir yere varılmaz. Çünkü gençlik sabit durulan bir yer değil. Keşke sabit durulan bir yer olsa da kesin kes demiyorum. Çok sıkıntılı bir dönem ama güzel bir dönem. Şimdi ben e, bir metaforla başlayayım. <gülüyor> Çok e, güzel. Metafor şu, insan benliği, mavi bir gökyüzü, duygular ve düşünceler gelip geçen bulutlardır. E, çocuklarımızın mavi gökyüzü anne ve babanın onlara kazandırdığı seciyedir, ahlaktır, e, duruştur. Onların halleri ise gelip geçen bulutlardır. 10 yaşında başka bir hal gelir, 14 yaşında başka bir hal, 18 yaşında başka, 25 yaşında babam haklıydı, annem haklıydı de başlarlar, değil mi hocam? Bu <gülüyor> olayları daha yakından yaşadınız. Ee, şimdi tabii e, günümüzde biraz daha problemli alanlar var. Çocukların çok fazla, özellikle bu son dönemde ekranla haşır neşir olmaları falan. Ama her şey yine de anne de babada bitiyor. Anne ve babanın çocukları bir muhatap kabul edip karşılarına almasında, onlarla göz göze, diz dize eğitim yapmasında, çocuğun annenin babanın halini tevarüs edebilmesinde bitiyor. Yani siz de, siz de elinize cep telefonunu alıp gömülürseniz, ailede herkes bir ekran karşısında gömülürse, tabii o zaman tam manasıyla bir hal eğitimi olmayacak. Ama evin içinde az önce hocamın söylediği gibi e, paylaşılan bir hal e, var ise e, o zaman e, çocuğa da çok güzel e, haller, durumlar e, sirayet edecektir. Ben hocama e, sözü bırakıp evet, evet. iki saniye hemen e, şey yapıp geliyorum. Bir yaramaz kedi e, büyük yaramazlıklar yapıyor şeyde. Eyvah. Onu bir <gülüyor> kışkışlamam lazım kusura bakmayın. Evet, aynen aynen tabii efendim doğrudur. böyle. Anneler, babalar çok meşguller e, fakat biraz da evlatla meşgul olmak lazım diye düşünüyorum. Esasında evlatla meşgul olduğunuz zaman kendinizle meşgul olmuş oluyorsunuz. Çünkü evlat insanı çok ciddi manada eğitiyor. Torun da öyle, insanı çok ciddi manada eğitiyor. Esasında insanla eğitimi hiç bitmiyor. Hayat boyunca eğitim devam ediyor bu. E, daha fazla da bir şeyler söylenebilir ama bu kadar yeter diye düşünüyorum bizim çağımızın insanı. Ama hangi hayattan kopmamak durumunda olduğunu sorgulamıyor. Yani postmodernitenin bile değil, modernitenin bu küreselleşmenin getirdiği bir hayat tarzı, bir tavrı var. O hayattan kopmamak istiyor. Koparsa sanki dünya yıkılacak gibi zannediyor. E, halbuki dünyanın ve hayatın sahibi var. O sahip hiç umulmadık yerde insanlara imkan açabilir. Tabii ki zahiri rayet edeceğiz. Ama ben bakıyorum. Ee, insanların çok büyük bir vakti ve insanların sayıca çok büyük bir yüzdesi e, eski tabiyle, ile uğraşıyor, dedikoduyla uğraşıyor. Bırakın konuşsunlar, bırakın yapsınlar. Ee, yani siz ciddi şeyler yapmaya bakın hayatınızda diye düşünüyorum. Tabii şöyle şimdi yaradığınız itibariyle herkesin bir kabiliyeti var. Size eğer kabiliyetli bir insan iseniz bunu hissediyorsanız ve size tarafınızdakiler sizin şöyle şöyle yetenekleriniz var şeklinde bir e, tatif ve teveccüh geliyorsa o istikamette devam edin. Yani e, dağılmayın, şey yapmayın, e, enerjinizi, vaktinizi, zihninizi ve gönlünüzü lütfen heba etmeyin. Çünkü her geçen vakit bir emanet ve telafisi mümkün. Ha bunu, bu kadar söylüyorum peki sen yapabildin mi diyorum kendi kendime. Yaptığım zamanlar oldu, yapamadığım zamanlar oldu. Çünkü ben de bir insanım. Hiçbir zaman ideallere örtüşmez. Ama e, belli bir istikamete doğru yürümeyi murad ettim. Bu muradımı bir niyaz şeklinde dualarımla, kendime dualarımla arz ettim barigah-ı izzete. E, herhalde kabul oldu ki işte devam ediyoruz yani. Bu akşamki bu teveccühte bunun bir nişanesi yani. Yoksa bu akşam ben evde otururdum. E, bir, yarına bir yazı var onun şeyini yapardım. Ama bu da güzel bir şey oldu. Sizleri tanımışım. Anneler, babalar, haklılar çok şey istiyorlar hayattan. Azaltmak lazım. Ben bir çok şey ilave bir şey edebilir miyim hocam? Mi? Tabii tabii. Kedi ne oldu? Gitti mi kedi? Kedi çok yaramazlık yapıyor. Ee, bir şey istiyor fakat e, tam anlayamadım. bir Yaramaz bir kedimiz evet. var. Kendini <gülüyor> çok sevdiriyor. Ee, sokak kedisi. <gülüyor> ne güzel. Ee, çok ısrar ediyor. Tırmalıyor <gülüyor> şeyleri. E, telleri filan. Ee, sevilmek Eyvah. istiyor tahmin ediyorum sevilmek istiyor bazen onun şey evet. bizi tutuyor ee, evet. hocam e, anne babalarla ilgili e, herkesin kendine çok iyi bakması lazım çocuklarımıza kabahat bulmadan önce e, biz neyi daha iyi yapabiliriz o soruyu herhalde kendimize sormamız lazım e, çocuklarımızın e, ahlaki gelişimini karakter gelişimini her şeyin önüne koymamız yani çocuklarımızın halden anlayan empatik, diğerkam, ahlaklı, yüksek seciye sahibi insanlar olarak yetişmelerini, almayı istemekten çok vermeyi isteyen bireyler, paylaşımcı bireyler olarak, manevi zekaları yüksek bireyler olarak yetişmelerini her şeyin önüne koymamız lazım. Bizler sadece dinin şekil şartlarını, maneviyatın şekil şartlarını yerine getirmekle çocuklarımıza bir seciye, bir karakter kazandırmıyoruz. O evin içinde tüten ahlaki havayla, o evin içinde tüten ibadet iklimiyle, o evin içinde tüten yardımlaşma iklimiyle onlara bir şey verebiliyoruz ya da veremiyoruz. Günümüzde tabii çok evet. fazla çeldirici var. Çok e, Anne babaların dikkatini de çok çelen şeyler var, çocukların dikkatini de çok çelen şeyler var. Mümkün olduğunca organik saatleri yani diz dize, göz göze, yürek yüreğe olduğumuz saatleri artırmaya gayret etmemiz lazım. Ne kadar el veriyoruz. E, Kemal Hocam bu noktada... Yani Buyur yaşamak da. lazım, beraber yaşamak. Beraber yaşamak lazım. Evet, beraber yaşamak. Ve belli değerler üzerinde yaşamak lazım. O değerleri bil fiil yaşayarak göstermek gerekiyor. Aksi halde uçup gidiyor. Ve o boşluğu başka şeyler dolduruyor. Bir de şu var tabii ki, yani e, akil ve bali olduktan sonra gençler de mükellefiyet düşüyor. Öyle gençler, ben sorumsuzum, ben daha küçüğüm, ben daha gencim, böyle bir şey yok. Allah'ın e, tekalif-i ilahiye üzerlerine bindiği anda onların da mesuliyetleri var. Dersine çalışacak, iyi ahlaklı olacak, anne baba sözü dinleyecek ve vaktini israf etmeyecek. O çok mühim. Çağımızın e, sıkıntısı tecessüs hastalığı. Efendim hayra hayra da tecessüs olmayacak. Oturacak bir ana konu üzerinde. Çünkü ne hayır ne şer biz onu bilemiyoruz. Hayır, ada altında göstergülüğü altından bir sürü dedikodu, kıydıkal çıkıyor şeyler üzerinde. Ve hayatı küçülterek, kendini yetiştirerek bir vakit geçmesi lazım. Burada tabii aile çok mu Akşamlar, sabahlar, şimdi üç aylar Şaban-ı Şerif, Ramazan, iftarlar. Neyse böyle bu kadar kalsın. Biz de küreselleşiyoruz. İstersemez biz de küreselleşiyoruz. O, o, o hudutlara atlıyor ve giriyor iç, içimize. Hocam şöyle düşünelim, bir evin içinde e, dinden, imandan, maneviyattan bahsediliyor. Fakat ondan daha fazla rakamlardan bahsediliyor, markalardan bahsediliyor, araba türlerinden bahsediliyor, <gülüyor> ticaretten bahsediliyor efendim. E, parayı katlamaktan, çoğaltmaktan bahsediliyor. Siz çocuğunuza ne vereceksiniz böyle bir evin içinde? Yani böyle bir e, bir tür e, şeye de dikkat etmek lazım. E, dindar gibi görünen fakat materyalist hayatlara da dikkat et. İşte o küreselleşme rüzgarı e, bazen e, inandığını söyleyen insanları da aynı renge boyuyor. Onlar da felahın, iyiliğin e, azaltmakta değil çoğaltmakta olduğunu e, düşünüyor. Fakat Kemal Beyciğim çok da cazip yani. Evet. Şeytan her türlü kılığa giriyor. Tabii. Çok da cazip yani. Öyle. Bir hikemi bir söz, efendim bir, bir güzel e, hatıra bir akşamı çok rahat doldurur. Ve o katlanarak devam eder. Böylece insan yavaş yavaş inşa ediliyor. Mektep de buna katkıda bulunursa Ali Ülala oluyor. Mektep de buna katkıda bulunur. Bakalım Allah ne gösterecek? Yani biz şimdi tabii özellikle ben Kemal Bektebi hayatım çok daha için. Ben de fena değilim ya. Son e, yıllarda tekrar bir üniversitede hayatın içine girdim vesaire ee, yani biz bir başka hayat e, tasavvur ediyoruz ve onu olabildiğince yaşamaya çalışıyoruz. Bu mümkün. İnşallah diyelim. Ama e, babalara ve annelere de e, üf üf dememek lazım. Onu da söyleyeyim. Üf üf var ya üf. Ülefe o bile yok. <gülüyor> üf derken küf dersin. Onu söndürürsün. O kadar yani. Üf yok. Ve yani e, Cenab-ı Rabbül Alemin Hatemül Enbiya Hazreti Peygamber Efendimiz'i, burası da dini bir okul olduğu için sallallahu aleyhi ve sellem. Ben her, her türde konuşuyorum çünkü seküler muhitlere hitap ettiğim için o farklı e, vazifelendirdi ve o bir din tebliğ etti insanlara. Bu din seküler zihniyetin söylediği gibi sadece kulu ile Rabbi arasında olan bir hadise değil. Bütün sosyolojiye hitap ediyor. Bu sosyoloji hangi sosyoloji? Dünyanın sosyolojisi, bir kavim de değil, bütün dünya insanlarına hitap ediyor. Neyine hitap ediyor? Hayatının her safhasına. Bu nasıl olacak? Hiciketten sonra Efendimiz Medine-i Minervere'ye ettiler ve orada 13 yıl yaşadılar, muammer oldular. Ashabının içinde bizzat yaşayarak Cenab-ı Rabbil Alemi'den aldığı esasları pratiğe takvip. Böylece bir altyapı oluştu. Vahiy medeniyetinin güncel hayata tatbikiyle oluşan bir altyapı oluşur. Efendimiz'den sonra ashabı ı Güz'in Hazaratı ki hadis-i şerifte her biri bir yıldıza benzer kimine hangisine tabi olursanız yolunuzu kaybetmezsin buyruluyor. Onlar sonra tabi'in, tebe tabi'in, sonra şimdi tabi eski şey ne kadar güzel. ashabı Güz'in, tabi'in, tebe tabi'in, sonra kim geliyor? Eyme-i müçtehidin. Şimdi eskiden biz bunları böyle öğrendik neden? Bunlar bir silsile. imamlar, sonra muhakkik sufiler. Bunlar gündelik hayatı yaşıyorlar ve İslam esaslarını hak yoldan ayrılmadan, yani özden taviz vermeden yorumlayarak hayata geçiriyor. Vahiy medeniyeti bu. Yani bir Müslüman hayata atıldı, gözlerini açtı, yaşamaya başladı. Biz hayatta biçimlerle yaşarız. Bütün biçimlerimiz hakkında yaşadığımız coğrafyalar ve şartlara uygun kurallar ve normlar söz konusu. Bunlar hem bizim gündelik hayatımızda hem de manevi hayatımızda geçerli olmak üzere. Hem aklımıza hem gönlümüze hitap eden normlar. Bu bir bütün. Vahiy medeniyeti bu. Dolayısıyla bir medeniyet sadece zihnimizde, inancımızda değil, pratiğimizde de kendini göstermekte yani yaşam pratiğinde de kendini göstermek. Böyle olduğu zaman bir bütünlük olur. İslam medeniyeti böyle. Kırılma noktası sanayi devrimidir. O ayrı bir mevzu. Biz şimdi acaba sanayi devrimi ile beraber son 30 yılda çıkan iletişim devrimini de hale alarak yeni bir İslam medeniyeti yorumu getirebilir mi? Bunu sancılarını çekiyor, bu ömrülük hali, yani sıkıntı odur. Ee, ben de çekiyorum, sizler de çekiyorsunuz. Eğer e, bunu yapabilirsek dünya yeni bir neşeyle karşılaşacak. Yapamazsak da en azından gayret etmiş. Kaderi bilmiyoruz, vahiy medeniyeti bu. Şöyle bir şey, insan varlığının üzerinde, biraz felsefi konuşacağım, aşkın kaynaktan gelen bir haberye göre insan varlığını da içine alarak düzenlenmiş bir, Pratik hayat, zihinsel, sistematik ve duygu dünyası. Üçü üst üste. Pratik hayat, düşünme biçimi ve duygu dünyası. Sağ üzerinde ona istikamet veren aşkın kaynaktan gelen haber. İşte o sadık haber, vahiy o. E, güzellikle hem hal olarak, güzeli arayarak, güzelin peşinde olarak, güzelin bendesi olarak ve güzel olarak, güzelleşerek çünkü e, estetik deneyim e, bize sonsuzluğun e, haberini verir. Bizler e, güzel olanla hemhal olduğumuzda zaman mutlak güzele. Yani şöyle düşünün, bir vadinin e, tepesinden vadiye doğru bakıyorsunuz veya grup vaktini izliyorsunuz, güneşin batmasını, güneşin doğuşunu. Bunlar insana niçin mutluluk verir, Niçin içimizi huzurla doldur? E, çünkü o zaman o anda, o güzelliğin bize dokunduğu anda bu dünyaya ait olmadığımızı hisseder. Yani daha büyük, daha yüce bir bütünlüğün bir parçası olduğu hisseder. ve ruh asıl yurdunu insan ilksel olarak, primordial olarak cennete ait biyiktir ve cennetten bir bilinç sahibi olarak dünyaya. Dünya yani aşağı olana ama ruhunda daima bir cennet özlemi vardır. O yüzden Yeşidi gördüğü zaman, güzeli gördüğü zaman ruhumuz adeta böyle geçmişten bir şey hatırlar gibi oraya mıhlanır kalır. Bir manzaraya mesela uzun uzun bakmak isteriz. Oradan kendimizi bakışımızı alamayız. Harabat ehlini zor, hor görme zakir. Bazı rivayetlere göre de şakir. Defineye malik viraneler var. Yani bir kalp ancak Allah'ı anmakla itminan bulur. Eğer o kalp Allah'ın evi ise orası virane gibi görünür ama defineye malik. Eğer orada kutsalın ışığı düşmemişse az önce söylediğim gibi rakam hesapları, güç hesapları, efendim makam mansıp hesapları, şöhret hesapları ön plana çıkıyorsa, dünyevi kaygılar ötelerle ilgili kaygıların önüne geçiyorsa orası ne kadar... Efendim Define gibi görünse de viranedir. Ee, i̇nsan ancak öte, su, sonsuzlukla temas halinde, sonsuzluğa dokunarak tamamlanır az önce söylediğim gibi. Ee, Hı -hı. Ve bu cevabı da e, insana manevi arayışlar verir. Yani insan niçin yaşamak zorunda olduğunu, hayatının neye hizmet etmesi gerektiğini bilime bakarak anlayamaz. Ee, Postüllalara bakarak da anlayamaz. O bir yaşantı işidir. O bir ved işidir, tecrübe işidir. O yani size şah damarınızdan yakın olan o külli varlığı bizzat tecrübe etme, onunla konuşabilme, onun da onun sözlerini işitebilme halidir. Bir haldir, bir haldir, bir makamdır. O haller bir ardınca gelir ve bir makam ol. Yani burada tabii bir sürü metafor kullanarak bunu anlatmaya çalışıyorum. Netice itibarıyla ancak biz bu dünyadaki faniliğimizi, acziyetimizi idrak edebildiğimiz kadarıyla e, ancak batıp gitmeyecek, gitmeyecek büyük bir kudretin parçası olduğumuzu idrak ederiz ve onu bulduğumuz zaman da zaten başka bir şeyi aramaya gerek kalmaz. Yani herkesin aramak için çaba göstermesi. Ben de anlama, anlayamadığım için bu kadar anlatabiliyorum. Anlasaydık zaten buralarda işimiz yoktu. <gülüyor> Konuşmazdık değil mi? Evet. Şimdi ben tabii bu kız, kızın şeyini anlıyorum, sıkıntısını. Bunlar diyorlar ki sen çalışkan, kabiliyetli bir kızsın. Üniversiteye bakalım kaç puanına gireceksin, bilmem ne edeceksin. Filan fişman böyle sıkıntıları var. Belki başta annesi babası diyor ki işte filan geri kazanamazsan bu kadar yazık olur emeklere, mekteplere vesaire. Değil mi? Öyle bir şeyler var herhalde yani. Bir yarış var. Gençler üzerinde böyle bir şey var yani. Tabii ki her aile çocuklar da isterler, iyi bir eğitim alsınlar. Ama bu yarış hiç insani bir yarış değil, onu hemen size söyleyeyim. Bir de herkesin bir kaderi var, bir takdir var. Gayret tabii ki var ama kader de bir yere kadar. Dolayısıyla yani biz e, hayata bakarken çocuklarım üzerinde, benim dört tane hepsi sizden çok çok büyük. Hepsi de öğretim e, Bir başka türlü baktık. Herkes bir kaderinden istikametinde ayrıldı, gitti, değişik şeyler oldu. Dolayısıyla bu yarıştan da biraz kendimizi eski tabiriyle beri tutmamız gerekiyor. Çok fazla içine girmememiz lazım çünkü çok gayri insan. Genç dostlarımız vakitlerini heba etmesinler. Şöyle söyleyeyim, bu yaşlarda okunan kitaplar insanın zihnine mıh gibi çakılıyor. Yani ben e, mesela 14'lü, 15'li yaşlarımı dünya klasiklerini okuyarak geçirdim e, ve e, onların bana çok şey kazandırmış olduğunu, yani dünyaya bakışımı, e, ufkumu genişlettiğini düşünüyorum. E, slogancı, ezberci olmasınlar. E, her zaman olayları daha geniş perspektiften anlamaya, değerlendirmeye gayret etsinler. Anlamak için baksınlar. Yargılamak için değil, anlamak içinler. İnanın bana okuduğumuz her bir satır e, bizi zenginleştiriyor. E, ben şimdi geriye dönüp bakıyorum, e, çok zevk alarak okuduğum bazı romanları böyle hayal meyal hatta. E, fakat e, nereye gitti bunlar derseniz, onlar sizin dünya görüşünüzü genişletti, kelime dağarınızı genişletti, kendinizi ifade edebilme kabiliyetinizi genişletti. Dünyaya bambaşka bir açıdan bakma kabiliyeti, empati kabiliyeti geliştirdi çünkü... Gençler mesela şiir okusunlar, edebiyatla haşır neşir olsunlar, evet. klasik şiirimizi mutlaka okusunlar, Şeyh Galip Fuzuli okusunlar, Baki Nedim okusunlar, ee, Yunus'umuzu e, okusunlar, Yunus Emre büyük bir öğretmen, Mevlana'yı okusunlar. Aynı zamanda da bu toprakların büyük cevherlerini de okusunlar ben isterim, ee, büyük insanlarını e, okusunlar. Ee, yakın zamanda da e, belki e, hocamızın da sık sık andığı e, merhum Nurettin Topçu, Cemil Meriç, Sezai Karakoç e, Necip Fazıl'ın şiirlerini okuyor. E, ve e, hayata biz hocam elli yaşını geçince böyle e, vaaz etme hakkı oluyor. Doğal <gülüyor> olarak. <gülüyor> gençleri bulunca e, bir e, vaaz ve nasihat şeyine giriyor insan. ister istemez kendini evet. kapatı veriyor. E, Yanılmaktan korkmasınlar. Farklı e, fikirleri zihinlerinde tut, beraber tutmaktan korkmasınlar. Korkmasınlar. Ee, zekanın bir tarifi hocam şu. E, iki farklı, birbirinden çok farklı düşünceyi aynı anda zihinde tutup onları konuşturabilmek kendi Yani zeki insanlar farklı görüşlere e, ev sahipliği yapabilirler. Mutlaka inandıkları değerler olacaktır ama Öyle. onları revize etmekten, onları gözden geçirmekten geri durmasınlar diyeyim hocam sözü size. Evet, doğrudur. Ee, bir de Miras ben şöyle söyleyeyim tabii Kemal hocanın dedikleri ne aynen istirahk ediyorum. Devamında da e, yani İslam medeniyetinin Osmanlı yorumu diye bir büyük oluşum var. E, onun ona da yakın durmak lazım. Onu da anlamamız lazım. Çünkü o orada bitiyor hadise. Biz onun devamı. Prensip olarak insan farkı fark ediyor. Dolayısıyla Sadece kendi dünyamızda kalarak okumak kafi değil. Dünyamızın da dışına çıkmamız lazım ki kendi kirliliğimizi kendimize daha net hale getirelim. Böyle. Bunun için de biraz sakin zaman lazım. Tabii. Yani insanın kendine ayaracağı bir zaman lazım. Ee, bu uzun vadeli bir program. Ama şunu hiç akıldan çıkarmayın. Şahsiyet de çok kolay gelişmiyor. Biz işte bu işlerle meşgul olurken Beşer yıllık dönemlerden bahsetmişlerdi bana. Beş yılda bir kendine bak, geriye dön, ne olmuş, ne bitmiş. Hakikaten öyle yani. Bu beş yıllar halen devam ediyor bende. Bir de size şunu söyleyeyim, mutlaka yazın. Bazen gülerseniz, bazen üzülürsünüz. Ama bir hafıza e, kaybediyor bazı şeyleri. Yazıda kalması çok önemli. İnsan kendi inkişafını da görebiliyor hocam. Evet. Yani beş sene önce neydim, on sene önce neydim? Evet. Bilire gülüyordum, ağlıyordum. Işte 10 sene sonra kimim? E benliğin geçtiği safhaları görmek açısından da çok mühim. Evet. Ayrıca yazmak başlı başına şifadır hocam. Bir e, Benny Baker diye meşhur bir e, psikoloji alimi var. Yıllar önce Boğaziçi Üniversitesi'ne de gelmişti. E, onunla aynı oturumda e, konuşma yaptık. E, biraz da konuşma imkanım oldu kendisiyle. O diyor ki... E, hiç terapist yok mesela bulunduğunuz yerde çok dertlisiniz, sıkıntılısınız. Ne yapabilirsiniz? Bir defter, bir kağıt bir kalem alın, yazın diyor dertli. Yazdığınız zaman yüzde 50 manada, yüzde 50 olarak iyileşirsiniz. Her gün yazarsanız derdinizi yüzde 50 iyileşirsiniz. Onun yazmanın sağlancyı tarafı üzerine bu pek Sait bir, bir, evet doğru. Said Faikten bir anekdot. Ee, i̇şte Said Faik buna öğreniyor. Hastanede işte tahlil vesaire. Adaya dönüyor. Tabii çok genç o zaman yani. 50 yaşlar sanıyorum Said Faik'in vefatı. Fakat bakıyor ki adada hayat devam ediyor. Burgaz Adası'nda. Balıkçılar orada, martılar orada. ayaklayan balıkçılara, kediler orada. Kilise papazı orada. Hayat akıyor. Diyor ki tütüncüye gittim. Aslında eskiden öyle derlerdi. Böyle ıvır zıvır satan dükkanlar. Bir defter ve bir kurşun kalem aldım. Ve yazmaya başladım. Yazmasam ölecek. O anda. O kadar gergin. Yazmaya başlayınca bir anda dünya değişiyor. Ben de hayata katılmaya başladım. Hayata. Evet, yani yazmakta büyük fayda var. Ne olursa olsun yani. Ben belki bir, herhalde 30 yılı fazla günlük tutmuşum. Sonra bizim hanım o günlüklerden bir aile tarihi yapmaya başladı. Ama 2020'de ne olduysa herhalde yani yaş, yaşta kemale erdi tutmadım. İsrail ee, ettiler, defter aldılar. Bilmem ne yaptılar. Bir türlü içimden gelmedi. Şimdi 8 Mart'tan itibaren tekrar tutmaya başladım. Bunda burada söylüyorum ki inşallah dua yerine geçsin, tutayım. Çünkü aile tarihi çok hoş şeyler çıkıyor. Yani gidenler, gelenler, tam tamamen gidenler de var ism içinde. Yeni gelenler de var. Böyle çok hoş bir aile tarihi çıktı yani. Ee, yazmak bu biz çok geç başladık yazmaya. Ee, ama yani mesela benim şöyle bir şeyim var, bir şiir defteri yapmışım kendime, kendi yazdığım şiirler değil, hoşuma giden şiirleri toplamışım. Hatta onu ne diyorlar, diyorum ki benim şimdi bir imajım var bu toplumda, ilk şiirleri de koyarsak o imaj ne olur, kendi kendime soruyorum. Böyle bir nokta var, ne ee, nerede doğru gitmiş, ne olmuş, ne bitmiş. Plan ee, böyle bir şeyler. O bakın yazmak çok önemli. Bol olsun muhabbetimiz bol olsun inşallah. Eyvallah. Maşallah. Böyle asık surat, suratlı bir sohbet olmadı. Ee, olmadı olmadı. <gülüyor> Muhabbet <gülüyor> üzere bir sohbet <gülüyor> oldu. Ee, sağ olun teşekkür ediyorum.